Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, ee, bugün bir çizgi e, romanla, bir grafik romanla e, başlıyoruz programa. E, desen yayınlarından yakın zamanda çıktı bu e, kitap, Gülümse adını taşıyor ve kapağı çok güzel. Evet. E, mor bir e, kapak bu, mor kapağın üzerinde sarı bir gülümse şey smiley'ler vardır yani ya, gülen suratlar böyle eski bu asit zamanlarından asit. kalma ee, onlardan bir tane var ama 32 dişi birden görünüyor bu sefer ve e, dişlerinde e, şey var diş teli var e, ve diş tellerini olduğu gibi görüyoruz hmm. üstelik onlar da böyle parlıyor alışık hani ışıkta. olmadığımız bir asit evet, evet alışık olduğumuz zaten hani gülümse meyle ilgili de hani alışık olduğumuz görüntü bu değil zihnimizde evet. canlanan İmaj bu değil yani e, aslında. O yüzden çok çarpıcı. Ee, Rayne Te Telgemayel tarafından e, yazılmış ve resimlenmiş bu grafik roman. E, renklendirmeleri de Stephanie Yue yapmış. E, Türkçeleştiren Arif Cem Ünver. E, gülümse bir kere şu, şu açıdan da ilginç. Bu gerçek bir hikaye. E, şimdi hiç aklıma gelmezdi bu şekilde tarif edeceğim ama bu bir dişçi macerası. <gülüyor> <gülüyor> yani dişçinin başından geçen bir macera değil ama dişçiye gitmek zorunda kalan 11 yaşında e, ki annanın 11 yaşındayken dişçiye gitmeye başlayan demek zorundayım aslında e, 10-15 yaşında filan bitiyor macerası Hı -hı. yani dişçi macerası uzun bir macera e, aslında oldukça uzun onun başından geçenleri e, anlatıyor ve büyük bölümü gerçekten dişçilerde geçiyor ve inanılmaz e, hani dişçilerin kullandıkları tekniklerle ilgili mesela diş eti Özel uzmanı varmış ve onun bir adı varmış. Şimdi biraz sonra rastlarsam aklımda tutamıyorum. Ee, onları türlü çeşit dontist var yani. Hani <gülüyor> e, Bütün bunları içeren e, ama çok tatlı e, aynı zamanda bir e, çizgi öykü. Hani vardır ya dişçi herkesin herhalde böyle bir tedirgin olduğu Evet pek sevilen bir meslek dalı. E, ama çok ihtiyaç iyidir, duyulan evet. bir meslek dalı. Kaç, genelde kaçma eğiliminde evet, olduğu ama öte yandan da birçok kişinin hayatını kolaylaştıran e, birçok kişinin yani benim de e, yaşamımda aslında önemli müdahaleleri olan kişiler dişçiler evet. yani böyle bir hani karışık bir durum var orada e, yani dişin ağrırken dişçiye gitmekten başka ne düşünebilirsin ki yani <gülüyor> ne sen ne ne desensin yani işte, <gülüyor> e, fakat kitap adı gibi yani gülümse hani adı çok yakışıyor şimdi Anna 11 yaşında ve işte bir gün şeyle başlayan kitabın ilk sahnesi San Francisco'da yaşıyor anla. Dişçiye gidiyor annesiyle. iki de kardeşi var. İşte dişçi gülümse falan diyor. Onun işte fotoğrafını çekiyorlar bilmem ne. işte bir ortodonti uzmanı gelip işte bakacak falan. Eee... İşte o bir muayene geçiriyor. Sonra işte annesi onu bırakıyor arkadaşlarının e, yanına. E, bu bir izci grubu bunlar. E, bir etkinlik yapıyorlar her neyse o. Sonra bir başka arkadaşın annesi e, Anna'yı ve bir iki arkadaşlarını daha alıp evlerine bırakarak hani dağıtarak gelecek. Anna'yla işte e, havada kararmış artık. Anneyi bırakırlarken çocuklar bir koşu yaşıyor annenin evine kadar. Bir koşu yarışına başlıyorlar. Fakat bir şekilde takılıyor ve suratın üstüne düşüyor. Evet. Ee, şöyle bir kendini kontrol ediyor. Kollar, bacaklar sağlam. Kırık bir yerim yok galiba falan diyor ama sonra bir fark ediyor ki öndeki iki diş gitmiş. Of. Evet. Ee, i̇şte maceramız böyle başlıyor. Yani i̇lk sahnedeki dişçi sahnesi aslında normal bir dişçi kontrolü. Rutin kontrol. Evet. İken... yani. Bambaşka bir yere evet, varacak Ya da işte galiba. basitçe bir dolgu yaptıralım falan gibi bir şeyken e, öndeki iki diş kırılıyor bir tanesini bulabiliyorlar falan. İşte gidiyorlar doktora doktoru bulunan dişi yerine takıyor diğerinin yanına bir protez bir şeyler yapıyor ama e, bakıyorlar ki bu şekilde e, çözülebilecek bir durum değil. O e, dişler yukarıya kayıyor çünkü hmm. işte kemikleri zarar gördüğü için. Ee, dişler yukarıya kayıyor. Bu sefer nasıl çözüm bulacağız? Dişleri aşağıya çekmek lazım. O zaman bir tel uygulayalım. Tel uyguluyorlar ama e, o iyi sonuç vermiyor. O zaman o dişleri çekiyorlar tekrar. Of. Sonra doktor diyor ki ya oraya takma diş takacağız ya da diyor bir yöntem daha var. Dişleri birbirine yakınlaştıracağız. Yani yine tekrar tel takarak ve türlü çeşit e, tedavi yöntemi. Kanal tedavi şu bilmem ne işte ondan sonra e, tellerle yakınlaşma işlemi. Bir de böyle çapraz bir tel var ya. Çene <gülüyor> Yani tam kapanmıyorsa ya yani çapraz kapanıyorsa ağız dişler tam oturmuyorsa üzerine böyle bir yöntem uygulanıyormuş yani teller var yani diş teli var bir de böyle çapraz yukarıdan aşağıya uzanan yani, evet yani onu bir ayar vermek için rot balans gibi bir şey yani. <gülüyor> ya ee, ben bu kitabı okudum ama şimdi sen anlatırken ve tekrar resimleri görürken hikayeyi tekrar hatırlayınca böyle bütün o Annan'ın yaşadığı her şeyi <gülüyor> evet. yaşamış gibi oldum. Ya evet yine. yani çok canlı canlı bir dişçi macerası var burada. Fakat tek konu bu değil. <gülüyor> yani yani da... şimdi e, ben sadece dişçiyle ilgili olan kısımları anlat. Bu bahsettiğim dişçi macerası yaklaşık 3 işte yıl mı 4 yıl mı ne sürüyor? Yani 90'da falan başlıyor bu hikaye. 3 e, ya da 4 yıl sürüyor işte ortaokulun başındayken Anna e, bu şeyi tabii dört yıl sürüyor. Ortaokulun başındayken düşüyor. Lise birinci sınıfın sonunda tedavi sonuçlanıyor. E, ve e, bütün bu dişçi maceraların arasında Anna'nın aslında başka bir, bir sürü daha meselesi var. Anna işte ergenliğe adım atmak üzere olan bir kızken düşüyor. Sonra ergenliğe bir de adım atıyor üstüne. İşte erkekler yani çünkü bir, hani o, o dönem yani bu hani ne yapacağız bu hoşlan, hoşlanmış bu da hoşlanmış ne altıncı sınıf çocuktan mı sen yedinci sınıf hani böyle bir şey dönem. Bir de üstelik bir arkadaş grubu var Anna'nın hani böyle havalı kızlar ve Anna'yla sürekli dalga geçiyorlar aslında buna bir tür zorbalık bile diyebiliriz belki evet, yani. Evet bir zorbalık hikayesi var aslında. Bana. Var yani bir tür zorbalık hikayesi var ve Anna aslında bunlara tahammül ediyor bir yandan. <Gülüyor> Fakat işte sonunda hikayeler öyle bir yere geliyor ki Anna'nın bu tedavi sürecinin içinde bütün bunlara da şahit oluyoruz. En sonunda bana artık daha fazla saygısızlık etmenize izin vermeyeceğim de diyor Anna. Ve e, yeni bir arkadaş grubuna katılıyor ve e, işte mesela içinde bu arada hikayenin işte belli bir e, noktasında e, Anna şöyle bir hani, bilgi kutusu var. İşte şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum ve gerçeklerden kaçıyordum. O sahnede annesi annesi anneye diyor ki, "Artık sütyen takma zamanın geldi canım." Hı hı. Mesela bu önemli bir durum. Yani e, şimdi, orada fiziksel değişimle evet, dair başka başka şeyler, şeyler de, var. de var. Evet, var, başka arkadaşlarının çocukları. nasıl değiştiğini, hepsi ergenliğe adım attıktan sonra, e, işte birisi bir depresyona giriyor filan, hani ergen bunalımına giriyor, öbürküse işte kalçaları genişliyor filan. İşte bu arada mi? bir de diş telleri şey. sürekli ağzında. Yani öyle Anladım, bir Anladım tabii. Sadece sürekli yani. ağzında değil. Gidiyor işte e, ayar yapılıyor. O diş telleri onun ağzını acıtmaya başlıyor. Tam ona alışmışken yeni bir ayar yapılıyor. Ve yani bu uzun süre sürüyor. Yani ergenlik sancılarıyla... Çene sancısı birer de geçiyor anlınısın. <gülüyor> bu arada sürekli. bir deprem hikayesi de var. E, ve evet yani kitabın bir yerinde işte San Francisco'da bir deprem oluyor ciddi bir deprem atlatıyorlar. E, aslında o zaman o depremden sonra mesela böyle bir şey söylüyor Anna yani iki dişim kırılmış ne olacak ki yani çünkü bir de öyle bir deprem atlatıyorlar. E, bu da önemli bir noktası ama benim e, yani bu, bu bütünlükte hoşuma giden şey şu. E, bu gerçek bir hikaye hepimizin başından geçiyor böyle şeyler benim de mesela en iyi dişçim yani gittiğim hayatımda çok iyi bir dişçi vardı ve şaşıydı yani korkunç bir şey gerçekten ödünüz patlıyor yani çünkü hep başka bir yere baktığını düşünüyorsunuz onun hani o tedirginliği bilemezsiniz yani. E, yani hepimizin hayatında bir şeyler var yani hani değil mi Bir Hı -hı. dişçi hikayesi vardı. En azından bir kontrole gitmişizdir yani e, Bu bakımdan bu hiç daha önce bu şekilde anlatıldığını görmediğim duymadığım, ...bir hikaye yani... ...hem de resimli... ...ve bir grafik roman, roman evet. bir çizgi roman... bak ...ve yani gerçekten bir dişçi macerası... ...e bunun yanında... ...bir kızın, bir kız çocuğunun... ...ergenliğe adım atması... ...o sırada yaşadıkları okul ortamı tamam yani... ...Amerika'da bir okul eyvallah ...hani burada da aşağı yukarı benzer bir şeyler oluyor evet. değil mi... ...yani anneler kızlarına sütten takma zamanı geldi yavrum... ...diyor yani... Hı hı. ve o ya an, da arkadaş zorbalığı, ha, da her, arkadaş zaman zorbalığı şey. her zaman olabilen bir şey yani bu sürekli yaşanabilen bir şey ya da işte e, ben o çocuktan hoşlandım ama o benden hoşlanmıyor nasıl fark ettireceğim kendimi hani bu kaygılar Hı -hı. ya da işte ben o kızdan hoşlandım ama nasıl fark ettireceğim kendimi bu kaygılar var yani bunlar e, her yerde var bir şekilde bu, bu e, e, e, duygular bu durumlar e, o kadar da yabancı değil. Bu çok içeriden, çok samimi bir biçimde Raina Telgemayer tarafından anlatılıyor ki bu zaten onun hikayesi doğrudan. Kendi hikayesini anlatması da şöyle yani işte bir, bir takım çizgi öyküler yapıyor. Yani sanatçı oluyor. Hani diş meselesini hallettikten sonra çok iyi çizim yaptığını zaten hikaye boyunca farklı farklı vesilelerle görüyoruz. Sonra bir sanatçı oluyor. işte çizgi öyküler yapıyor. Ee, ve çok başarılı çizgi romanlara işte çizgi öykülere de imza atıyor. Ee, bu arada işte bir e, çizgi öykü e, üzerine kurulmuş bir web sitesinden işte bir öykü istiyor. O da gülümseyi yapmaya başlıyor. Hı hı. Ee, hani tefrika ediyor yani orada. Hı hı. Ee, sonradan yani bu çünkü diyor ki hemen yani bu hikaye dişi hikayemi sürekli anlatıyordum ve hep e, o hikayede şöyle enteresan bir şey vardı. Hep belli bir aşamaya geldiğimde Durun daha kötüsü var diyebildiğim bir hikayede. Yani hakikaten çarpıcı çünkü hep bir şey daha oluyor. Allah'ım daha bitmedi mi bu kızın çilesi diye sürekli e, düşünüp duruyoruz. Ama yani, sonra dönüp baktığında hep gülerek Ve onu söylüyor zaten hep gülüyorum ya. ben artık gülüyorum ben buna diyor yani. Şimdi bu çok tatlı bir yer çok tatlı bir e, nokta. E, o da bunun farkına varmış çok iyi farkına varmış ve bunu çok iyi değerlendirmiş. E, ortaya çıkan e, e, çizgi öykü çizgi roman son derece samimi son derece sıcak yani evet sürekli bir dişçiye gitmeye dişlin işte mesela dişçi sahnelerinde kaz çek dürt falan gibi böyle ses efektleri hani öyle yazmış, yazılmış ama yani hem e, kendiyle barışık bir öykü evet. hem de empati noktasında aynen çok öyle. önemli bir noktada aynen öyle yani e, bir sürü insan ben mesela bunu doğrudan yeğenime hediye ettim bu kitabı yani çünkü dijitalleri var. Ha, sorun yaşıyor mu? Yaşamıyor. Ama sonuçta o benden daha iyi anlar bu kitabı evet. gibi geldi bana. Ee, ve ben artık onu daha iyi anlıyorum <gülüyor> diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla bunun çok değerli olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Ee, yani empatinin çok güçlü olduğu bir kitap gerçekten Gülümse. Ee, kitabın e, e, arkasında işte zaten yazıyor hani bu... Gerçek bir hikaye hı hı. diye e, aynı zamanda yazarın notu e, ve işte e, biyografisi de var. Yazar bak burada işte evet, fotoğrafı da var yazarın hemen dişlerine bakıyorum. Hemen evet dişlerini göstere gösteri gülümşüyor. Yani bütün o olayları atlatmış ve nihayet zaten son karede aslında e, kitabın sondaki fotoğrafla aynı evet. sayılabilir. Son karede de e, anlayı kocaman dişlerini göstererek gülümserken görüyoruz. Evet her tedavi gibi. bitmiş artık. Gülümserken görüyoruz. Ee, desen yayınlarından çıktı Gülümse. Raina Telge tarafından yazılmış ve e, resimlenmiş bu kitap. Stephanie Huey tarafından da e, renklendirilmiş. Arif Cem Ünver'in Türkçesiyle de e, basılmış. Evet. E, ben bu kitabı armağan etmek istiyorum. Tamam. Yarın e, birdolapkitap.com'da e, bu yayının band kaydını yayınladığımızda o yorum yazıya yorum bırakarak işte kişilerden diyor, birine evet bu kitabı armağan edeceğiz gülümsemeleri için evet evet gülümse çok güzel bir çizgi roman ee, şimdi bir e, müzik, müzik arası. arası verelim ondan sonra e, başka bir sorun kitabıyla devam edeceğiz. his name. Fun is his game. He likes to sing. He likes to dance. He likes to do the prance. Oboe's his name. guitar, you can hear him Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde e, diş telleri ve ergenlik kriziyle <gülüyor> mücadele eden... Çok güzel bir müzik grubu adı olmaz mı? Diş telleri ve ergenlik krizi. <gülüyor> e, i̇kinci bölümde konuşma bozukluğu üzerine bir hikayeden söz edeceğim. E, bu da çok rastlanan bir konu değil. Evet, hatta ilk, ilk defa rastladım. rastlıyorum ben de. Ee, yapı kredi yayınlarından yakın zamanda iki kitap çıktı biri konuşma bozukluğu üzerine diğeri kaygı üzerine birer hikaye anlatıyor İlk kitap Greg'in za Zaferleri Disfazi denilen hmm. konuşma bozukluğu bunu ıı, da şu ben... anda öğreniyorum evet ben de ilk defa duydum bu sözcüğü 5 ee, yaşında bir çocuk bu Greg anaokulundaki ilk gününe hazırlanıyor işte öğretmen için bir resim yapmış ve onu okula götürmek üzere annesine gösteriyor anne mu otul diye Hı. soruyor annesi Greg'in bunu okula götürmek istediğini anlıyor ve ona uygun bir karşılık veriyor yani Greg bu şekilde Hı. konuşuyor ve okula da bu şekilde gidiyor gidip işte ilk gördüğü çocuğa kreşten tanıdığı bir arkadaşı bu Haviye bu hemen resmini gösteriyor. Haviye de onunla ne kadar güzel bu resmi sen mi yaptın diye konuşuyor. Haviye Greg'in problemini ya da Greg'in problem olarak görüyor hmm. bilmiyorum ama bu şekilde iletişim kurdun biliyor, tanıyor. Onun için bir so e yadırgamıyor bunu ama diğer çocuklar Grek'le Greg'le alay ediyorlar. Hmm. İşte bir süre sonra işte Greg bir şeyler demeye çalışıyor. Öğretmeni anlamıyor. Ee, ama yardımcı olmaya da çalışıyor yani bir sıkıntı yaşadığını fark ediyor hı hı. Ee, ve onunla iletişim kurmaya başlıyor Grek bir süre sonra öğretmenini de benimsiyor çünkü hı hı. E, iletişim kurabileceği bir hani yardım eli gibi hı hı. Ee, o arada Greg'in işte resim yaptığını fark ediyor öğretmen güzel hı hı. resim yaptığını fark ediyor ve bu kanaldan ilerlemeye başlıyor ee, işte çeşitli olaylar oluyor okulda işte diğer çocuklar Grek'le anlaşamıyorlar Grek kendini ifade edemediği için mesela diğer çocuklardan biri işte havuç tabağını deviriyor çünkü o ona havucunu vermek istemiyor. Bu arada o Haviye ilk ve eski arkadaşı sürekli araya girerek işte bir tür ...tercüman gibi... Hmm, ...yardımcı olmak iş için görüyor. yani. Evet, yani Greg'in yaptığı her şeyi açıklayarak diğerlerinin onu anlamasını sağlıyor. Öğretmen aynı şekilde devam ediyor ama bir süre sonra okula bir sınıfa konuşma terapisti geliyor. Çocuklara Greg'in disfazisi olduğunu, bunun konuşma bozukluğu anlamına geldiğini... ...Greg'in diğer çocuklardan bu anlamda biraz farklı olduğunu kelimeleri düzgün telaffuz edemediğini, düşündüklerini yani bir sürü şey düşünüp Hı -hı. bunları ifade edemediğini ve bu yüzden zorluk yaşadığını, sıkıntı duyduğunu anlatıyor aslında. Hepinizin bildiği gibi o zeki bir çocuk diyor. Yani sizden bir fark yok sadece Hı -hı. sözcüklerle bir problemi var diyor. Ee, ve Grek üzerine konuşmaya başlıyorlar. Grek daha yakından anlamaya. Hı -hı. Çalışıyor çocuklar. Bu arada o resim becerisi sürekli ön plana çıkarılıyor. Öte yandan Greg okul dışında hafta sonları tekvando kursuna gidiyor. Ah, şimdi ve... şu sahneyi görünce bir heyecanlandım ben <gülüyor> evet. tabii. Tekvando'da da, da çok başarılı. Hı -hı. Ee, gösterilen hareketleri çok düzgün yapabiliyor. İşte öne tekme, arkaya tekme çeşitli teknikler var. Ya da Korece kelimeleri. Müzik gibi kafasında tekrarlayıp onları söyleyebiliyor. Yani onları düzgün söyleyebiliyor mu? Ee, evet. Yani bir biçimde o oradaki yeteneği ve bir tür konsantrasyon hmm. gibi belki bilmiyorum. Yani onu müzikle eşleştirmiş ve Aa, kafasında yapışa git, duyışa Evet, şagi. Şagi. <gülüyor> Herhalde o hareketlerin, <gülüyor> evet, amperlerin <evet>. adı. <gülüyor> ee, ve mücadele edip mücadeleyi kazandığında da mutlu oluyor. Daha sonra işte okulda da Hatta bu konuda bir gösteri bile yapıyor. Arkadaşları da ilk baştaki gibi onu başlangıçtaki tavırlarından giderek uzaklaşmaya başlıyorlar ve öğretmen de bu konuda sürekli çalışıyor işte tahtaya görsel bir hmm. şeyler asarak çünkü denilenleri de bazen kavramak, hmm. sözcüklerle problemi olduğu için görselleri asarak mesela elma resminin altına kitap resmi iğneleyerek bugün yemekten sonra kütüphaneye gideceğiz diyor. Ee, ve bu şekilde Grek giderek daha uyum sağlayan iletişim konusunda yavaş yavaş yani herkes gibi değil birazcık daha yavaş e, ilerleyen ama ilerleme kateden yardım alarak e, mutlu bir çocuk olarak hayatına devam ediyor. Yani e, öykünün sonunda Grek düzgün konuşmaya başlamıyor ama muhtemelen konuşacak onu biliyoruz. Hı -hı bir noktada hikayeyi tamamlayıp bitirmişler ve arkada özel bir bölüm var anne babalar ve eğitimciler için bilgi bölümü burada uzun uzun bayağı disfazi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş i̇şte disfazinin ne olduğu ne tür bir bozukluk olduğu niye oluştuğu nasıl hmm. tanı, tanındı yani birisinin karşısındaki kişinin disfazik olduğunu nasıl anlayacağını hmm. ee, Algıları, bu kişinin kendini ifade etme biçimi, iletişim kurma biçimi, işte e, güçlü yönlerini öne çıkarmanın ne kadar önemli olduğu Hı -hı. ve e, son olarak Grek örneğini anlatıyor son bölümde. Yani bayağı uzun uzun anlatılmış bu. Yani disfazisi olan çocukların güçlü yönlerini öne çıkarmanın çok önemli olduğu Hı -hı. Ve, ve böylece kendisini yetersiz hissetmesine engel olmuş olduğunu anlatıyor. Ee, kitabın yazarı Daniel Noro zaten bir konuşma terapistiymiş. Bu sondaki metni hı hı. de yine yazar kaleme almış. Ve... şimdi bu çok iyi bir örnek. Yani şunu söylemeden edemeyeceğim. Türkiye e, mesela otizmli çocukların eğitim almak için annelerinin işte insan hakları mahkemesinin kapısında evet. kamp kurmak zorunda kaldığı falan bir ülke. E, bu anlamda bu kitap yani herhalde başta meclise işte Milli Eğitim Bakanlığı, benim şuraya buraya postalanması, yani zorla okutulması, kafalarına vura vura okutulması gereken bir evet. kitap yani. Yani bu tip kitaplar çok az. Tubitak'tan Down Sendromu ile ilgili bir kitap evet, çıkmıştı. Evet, var. Orada bir takım kitap. Yaşlılıkla ilgili de var evet, orada. Evet. Daha önce galiba biz. E, Bende disleksi var. O da yine Tubitak evet, ile ilgili bir kitap. Yani çıkmadı, tek tek böyle örnekler var. Çıktıkça da ben çok seviniyorum çünkü e, yani bir sürü şey. Öğreniyorsun şu kitabı okuyarak ve çocuklara derken yaşta böyle bir farkındalık kazandırmak için yani çünkü okullarda böyle çocuklar olabilir. E, hepimizin çocuğu, her yerde, çocuğu, her yerde çocuğu böyle olabilir. bir çocukla karşılaşabilir yani günüm... ve doğrudan evet iletişim yani... e, kurma şansı veriyor bu kitap sana. Çünkü karşısındakiğini anlamanı sağlıyor. E, aynı şekilde kaygı üzerine Eliza başarısız olmaktan korkuyor diye bir kitap var. Kaygı da çocukların çok... Yani ikisi bir dizi, dizi mi? Ee, evet yani... Arka arkaya ha, çıkmış... da aynıymış. Evet e, arka arkaya çıkmış iki kitap bu. Yine Danya Noro yazmış. E, Grekin Zaferlerini Stefan Yorich resimlemiş. Yalçın Varnalı da Türkçe'ye çevirmiş. E, resimli bir kitap bu. Resimleri ama... de çok güzel bu arada. Onu Aa, da evet, söylemeden resimleri geçmeyelim. Çok güzel yani çok çocuksu basit... Bu öyle yapılmış resimler ama ifadeler çok güçlü yani. Çocukların o, o an yaşadığı duyguları da doğrudan okura Hı -hı. işte resimlere bakan kişiye de yansıtıyor. Ee, tekrar kitabın ismini söyleyeyim. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Grekin Zaferleri Danyer Noru yazmış. Konuşma bozukluğu üzerine bir hikaye kitabı bu. Bugünlük bir dolap kitabının evet. sonuna geldik. İki çok güzel kitap hakkında konuştuk. Gelecek hafta yeni kitaplarla burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy.